Velhamdülillah ve salatu ve salamu aleyh rasulillah. Hoş geldiniz kardeşlerimiz. Dinlemiş olduğunuz bu kaydı radyo stüdyosundan değil, evden odamızdan yapıyoruz. İnşallah hayırlara vesile olan bir program hasbihal olur. Değerli kardeşlerim, günümüzde kabul gören bir gerçek var. Tecrübe edilmiş gerçeklerden bir tanesi, o da insanın sakındığı gözüne çöp batmasıdır. Gerçekten de en çok hayatımızda neden korkarsak, neyin başımıza gelmesinden endişe edersek, ne hikmetse başımıza o gelir. Yani biz insanoğlu, imtihanlarımızı, başımıza gelmesinden endişe duyduklarımızdan görürüz. Neyi seversek sevelim, neyi korumaya kalkarsak kalkalım, tek başına tedbir yetmez, onu Allah'a emanet etmedikçe hiçbir çıkış yolu bulamayız. Dertlerimizi, kederlerimizi, acılarımızı ancak bu şekilde dindirebilir, susturabiliriz. İlk önce şunu hepimizin bilmesi lazım. Bu hayatı bir daha asla yaşayamayacağız. Bir daha istesek, olmayacak, bulamayacağız. Bugün değerini bilmediğimiz, bizden alındığı zaman fark ettiğimiz birçok şeyi de kaybedeceğiz. Halbuki bizim etrafımızda o kadar işimize yarayacak, o kadar bizim için faydalı şeyler var ama biz bunları göremiyoruz. Aslında yanı başımızda, burnumuzun hemen önünde, bize yakın olan onca şey varken bize uzak olan, bizden olmayan ve bize verilmeyenleri hesap ediyoruz. Bu şuna benziyor, mutluluğu nerelerde arıyoruz? Efendim mutluluk acaba kaftanın ardında mı? Mutluluk acaba bilmem kaç milyon liralık bir servetin sonrasında mı? Mutluluk acaba bilmem kaç odalı, kaç banyolu, bilmem... Hangi özelliğe sahip bir evde oturmak mı? Mutluluk acaba nedir? Hep ileriye bakarız, bir şeylerin ardında gözlemleriz. Ama mutluluk, burnumuzun ucunda, belki göremediğimiz bir alanda sıkışmış kalmış, ondan haberdar bile değilizdir. Aslında şöyle biraz daha dikkatli baktığımızda mevzuya, nefes alıp vermenin bile ne kadar büyük bir mutluluk getirisi olduğunu çok iyi anlarız. Soluduğunuz o havada, gözünüzün önündeki o ışıkta, belki bir dalda şakıyan bülbülde, kuşta mutluluk. Lakin kalabalıklar içerisinde kendini yalnız hisseden biz insanoğlu için Bunları görebilmek büyük bir maharet istiyor. Neden? Bu şehir hayatının koşuşturup durmacası içerisinde bir taraftan borçların ödenmesi içinde kiraları, elektrik, doğalgaz, su faturaları var, iaşeler, pazar, şu bu hastalıklar derken bunca koşuşturmanın arasında elbette ki bitkilere, böceklere, havaya, ve Allah'ın Celle Celaluhu sayısız adette olduğunu bildiğimiz nimetlerine odaklanmak kolay olmasa gerek. Büyük bir koşuşturmamız var. Bizler içinde kaybolduğumuz, değerini bilemediğimiz bir nimet girdabının içerisindeyiz. Hep ileriye bakmaya odaklandığımız için, hep uzakları gözlemlemeye çalıştığımız için yürüdüğümüz şu hayat yolunun önünde yolumuza çıkan mutlulukları ıskalıyoruz. Bu, şoförlerin bildiği bir duruma benziyor. Sizler çok ileriye bakarsanız araç kullanırken, hemen aracın önündeki çukuru göremezsiniz. Sadece aracın hemen bir iki metre önündeki yere adapte olursanız ileride belki de uyuya kalmış karşı şeritten gelen araca dikkat edemezsiniz. Dengeli gitmemiz gerekmekte. Ne çok ileriye ne de hiç ileriye bakmadan gözümüzün önüne. İşte bu dengeyi eğer sağlayabilirsek mutluluğun da imtihanların da hayatın içerisinde yani yadırganamaz bir şekilde olabileceğini anlamış oluruz. Değerli kardeşlerim, burada bugün sizlerle beraber paylaşmak istediğim bir mevzu var. Evet, imtihan dedik ve programımızın zaten ismi de oradan çıktı. Sakındığın göze çöp batar dedik. Peki, bunların tedavisi mümkün mü? Bunların başa gelmeden öncekiyle başa geldikten sonrasında da bir tampon, bir tedavi unsuru olarak neler yapılabilir merhemi nedir? Biraz ondan bahsetmek istiyorum. O da duadır kardeşlerim. Peki dua nedir? Madem bir şeyler başımıza geliyor, mutluluklarımız uzaklarda, bir türlü bu şehir hayatında bunca sorumluluğun içerisinde ıskalıyoruz bir şeyleri ne yapacağız? duaya devam edeceğiz. Neden? Alimlerimiz buyuruyor ki dua Allah'a yalvararak muradını istemektir. Kabul mercii neresi? Allahu Teala. Rabbimiz dua edeni seviyor ve dua etmeyene gazap ediyor. Ne demek dua etmemek? Allah'a ihtiyacının olmadığını bir anlamda iddia etmek dille böyle olmasa da hatta o yüzden denir ya çok acil bir işin vardır namazını kıldın selam verdin kalkmanda herhangi bir beis yok ama kaçıracağın çok önemli bir nimet var o da dua kapısıdır tam işini bitirdin eksiğiyle yanlışıyla estağfurullah dedin selam verdin en azından ayetel kürsiyi oku ve birkaç kelam dua et buyrulur. Çok çok acil bir iş vardı ayrı. Ama onun dışında mümkün mertebe namazımızı kıldıktan sonra o en önemli ecir kapısı olan duayı es geçmemek gerekmekte. Rabbimizin de niyazı bu şekilde. Çocukluğumuzdan beri duyuyoruz değil mi? Dua. Müminin neyi? Silahıdır. Evet, dua müminin silahı. Ne demek bu? E, düşmana karşı silah doğrultuyoruz. Bizim için düşman olan bir şeytan var. Bizim için düşman olan nefsimiz var. Bizim için düşman olan şeytanlaşmış, nefsinin eseri olmuş insanlar var. Ben nasıl şeytana her an mağlup olma riski taşıyorsam, benim gibi milyonlarca milyar insanda aynı potansiyele sahip. Hem kendi nefsimden, hem diğer insanların nefsinden gelecek olan şerlerden Allah'a sığınacağım Celle Celaluhu. Bu bir. İkincisi, benim başıma belalar gelecek. İmtihan diyoruz buna. Bu bela sadece vurulmak değil. Aç kalmak var, hastalanmak var. Senin hakkında hiç hoşuna gitmeyecek konuların konuşulduğu gıybet meclislerinde kahraman olmak var. Çoluğunla, çocuğunla, karınla, kocanla, işinle, aşınla, güzelliğinle, yakışıklılığınla imtihan olmak var. Zenginsin, yine imtihandasın. Fakirsin, yine imtihandasın. Değişmiyor. Peygambersin, yine imtihandasın ve insanlardan çok daha fazla fazla kat. Demek ki benim Silahım olmasının sebeplerinden bir tanesi Allah'ın izniyle kalkan görevi görüyor olması duanın. Aynı zamanda da her şey Allahu Teala için kolaydır. Ol emriyle her şey yapandır Celle Celaluhu. E bir baktık bizim için belki de hiç ümit olmayan bir konu açıklığa kavuştu. Şifaya bulduk. Doktorların, etrafımızdaki insanların şaşkın bakışları arasında vay be hiç de ümidimiz yoktu bu adamdan, bu kadından, şu efendim hastaneden çıkabileceğine canlı olarak diyeceği bir durumdayız, bilemiyoruz. İmkansızlıkları ve imkansızı imkanlı hale getiren Allahu Teala'dır. O yüzden bizim silahımızdır, zırhımızdır. Yine değerli dinleyenlerim dua gelmiş olan belaları da Allah'ın izniyle giderebilir. Gelmemiş olanların da gelmelerine ne yapar? Mani olabilir. Dua eden üç şeyden hali değildir. Yani her üç şekilde de mutlaka kazanmıştır. Birincisi inceleyelim. Deylemi'de Ebu Davud'da da geçiyor. Ya günahı affolunur? Dua ettik. Ya Rabbi günahlarımı affet Allah'ım ne olur e şunu bana nasip eyle dedik mesela. Şu borcumu ne olur ödemeyi nasip eyle. Bir şeyler istedik amin dedik. Birincisi ya günahımız affolunuyor ben Allah'a dua ettim beni yaratan Rabbimi Celle Celalihu unutmadım, tesbih ettim, kendisinden istedim ve bunu samimiyetle yaptım. İki, ya o istediğim hemen karşılığını görecek, o hayırlı karşılık, neyse artık o, borcunu ödemek için dua etti, biri vesilesiyle o borcu ödedi. Hastaydı, bir tedavi şekli ona söylendi, o şekilde öyle oldu derken yani sıcağı sıcağına duası kabul oldu iki. Üçüncüsü ahirete kalacak. Ahirete kaldığı zamanda yine mükafatını alacak. Neden? Çünkü söz verilmişti. Duaya icabet edilecek. Haşa sünma haşa. Rabbimiz Celle Celaluhu yalan buyurmaz. Bizden de en sevmediği durumlardan bir tanesi bu olduğuna göre biz Müslümanlar bu üçünü aklımızdan çıkarmayacağız. Yani şöyle bir düşünce aklımıza gelirse, dualık bir durum yok ki, bu kadar para gerekiyor veya bunca, efendim işte zarar etmişiz bu konuda, geri dönmem imkansız, efendim şu kist, bu ur bu kadar ilerlemiş, bunun tedavisi yok, duaya ne lüzum var dememeliyiz, ümitsizlik etmemeliyiz. Bu üçü mutlaka bir kula karşılık olarak verilir buyuruluyor. Zaten bazı eserlerde de okuyoruz. Sizin de kulağınıza gelmiştir. İnsanoğlundan diyor ekseriyeti. Dünyada dua edip de karşılığını bulamadığı, ahirete intikal eden o dualara karşılık dünyada kabul edilmedi ya, ne oğlu karşılığı verecek. O dualara karşılık ahirette alacağını bildikten sonra orada bir veryansın edilecekmiş. Keşke dünyada benim birçok duam cevap bulmayaydı da benim buradaki derecem yükselseydi diye. Kardeşlerim Tirmizi'de geçer. Dua ibadetin aslı ve özüdür. Allah katında duadan makbul bir şey yoktur. Dua yetmiş türlü kazayı önler, ömrün bereketini arttırır buyruluyor. Birazdan duanın kabulünün şartlarından bahsediliyor. Duası kabul olanlar, duanın kabul olması için ne yapmak gerekiyor ve Kur'an-ı Kerim'de geçen, bizzat kitabımızda geçen Dualar var. Onlardan örnekleri aktarmaya çalışacağız. İlk önce bunlara geçmeden şu bölümü bitirmeme müsaade buyurun. Bazılarının bugün duaya inanmadıklarını, dua ile bir şeyin mümkün olmadığını ifade ettiklerini duyuyoruz. Değerli kardeşlerim, burada önemli bir mevzu var. Duaya inanmayan insanlar acaba... Müslümanlar mı? Yani Allah'a inanıyorlar mı? E zaten bir insan Allahü Teala'ya inanmıyorsa e dua konusunda da ona bir eleştiride bulunmamız mümkün değil. Yani bir insan Allah'a inanmadıktan sonra Kur'an-ı Kerim'in içindeki şu sureye veya o surenin içindeki bu ayete inanmıyor diye eleştiremem. Baştan zaten kaybetmiş. Eğer Allah'a inanan bir insan bunu söylüyorsa ya duada nedir canım? Dua ile bir şey olmaz deniyorsa bu sefer işler değişir. Neden? Bir tevbe etmek lazım. Allah'a inanan her insanın iman etmekle, inanmakla emir buyrulduğu Kur'an-ı Kerim'de dua edin, kabul edeyim buyruluyor. Şartlarına uygun edilen dua kabul olunur kardeşlerim. Dua ile o kadar çok şeyler olur ki bizler bilemeyiz. Yani bir gördüğümüz olaylar var, bir de manevi olaylar var. Bunun örneklerini her insan çocukluğundan bu zamana kadar tecrübe etmiştir diye düşünüyorum. Sadece kısadan hisseler de geçmez. Bazı gizemli olaylar vardır. Allah Allah var ya, bunun nasıl olduğunu anlayamadık o zaman meğer bundanmış. Bunun hikmeti buymuş dediğimiz olaylar oluyor. Kardeşlerim, Horasan'da hırsızlardan birkaçı kaçmış. Hiratlı bir demirci gece evine dönerken, zaptiyelerce yakınında yakalanan hırsızlarla beraber o da yanlışlıkla tutuklanarak hapse atılmış. Demirci zindanda namaz kılmış. Sonrasında ''Ya Rabbi'' demiş bu işte benim bir hatam, suçumun olmadığını ancak sen bilirsin. Bunlar bilmez. Beni buradan ancak sen kurtarırsın. Ne olur Allah'ım, ne olur Allah'ım diye dua ediyor. Adil bir vali olan zamanının sevilen simalarından Abdullah bin Tahir, o gece bir rüya görüyor. Kuvvetli dört kimsenin tahtını tersine çevirirken terler içerisinde uyanıyor. Hemen abdest alıp iki rekat namaz kılar ve tekrar uyur. Yine o dört kişi tahtını yıkmak üzereyken uyanır. Kendisinde bir mazlumun ahı bulunduğunu anlar, zindan müdürünü çağırtırıp der ki, ''Evladım, zindanda bir mazlum mu var?'' Zindancı, ''Efendim, ben bunu bilemem. Lakin bir iki gündür birisi dua edip boyna gözyaşı döküyor.'' der. Dua eden mahkumu çağırıp halini sorunca mesele anlaşılır. Vali özür dileyip der ki, ''Şu parayı al ve herhangi bir arzun bir işin olunca da bana gel.'' ''Bitti mi sizce?'' ''Hayır, demirci minnetsizdir, hiç öyle efendim çok sağ olun, teşekkür ederim.'' der gibi değil. ''Hakkımı helal ettim.'' der. Ancak ihtiyacımı görmek için gelmem. Ne, niçin der vali? Efendim benim gibi bir fakir için sizin gibi bir sultanın tahtını birkaç defa tersine çeviren sahibimi bırakıp da dileğimi başkasına arz etmem kulluğa yakışır mı hiç? <gülüyor> ya kardeşlerim, dua, dua, dua. Şimdi bizim iki tane duamız var. İstenilen şeyin sebeplerine yapışmamız lazım demiştik ya. Şimdi ona geçiyoruz. Dua iki türlü. Birincisi fiili dua. Ne demek bu? İstenilen şeyin sebebine yapışmak. Her şeyin bir sebebi var biliyorsunuz. Allahu Teala'dan bir şey isteyenin bu şeyin yaratılmasına sebep olan şeyi yapması lazım. Mesela hastasınız, Ya Rabbi ne olur bana şifalar ver dediniz. Ama bunu yapmak için de eğer dinlenmeniz gerekiyorsa dinleneceksiniz. İlaç kullanmanız gerekiyorsa ilaç kullanacaksınız. Diyelim ki hububatla ilgili bir imtihanınız oldu, o sene yağmur yağmadı. E ne yapmanız lazım sizin? Yine yağmur yağsa da yağmasa da o tohumları ekmeniz, gübrelemeyi yapmanız Neler yapılması gerekiyorsa onları yapmanız lazım. Yani tesirin olması için araçları kullanacağız. Bu fiili duadır. İkincisi lafsi dua vardır. Ne demek bu? Allahu Teala'dan sözle istemek. Tabi bu duanın kabul olması için de gerekenler var. Diyor ki, dua edenin Müslüman olması, ihlas sahibi olması, namazlarına riayet etmesi, fasık olmaması ve üzerinde kul hakkı bulunmaması gibi hususlar gerekiyor. İşte o yüzden hani kendi aramızda söylüyoruz ya, duası müstecab olan, duası kabul edilen zatlar var diye. O yüzden her birimizin duası kabul olmuyor. E kul hakkı dendiği zaman, büyük günah dendiği zaman, namazlarda herhangi bir eksik olmaması vesaire dendiği zaman bunlar daha çok ön plana çıkıyor. E peki şöyle bir şeytan sorusu aklımıza gelirse. Ya senin zaten bu kadar günahın var, bu kadar hatalar içerisindesin, sen bu kadar haramlarla hayatı devam etmiş bir insansın. E Dolayısıyla senin duandan ne olacak? Sen de ne yaparsın? Bir başkasına dua ettirirsin. Bu sefer Allah korusun, Allahu Teala ile sanki arada uzun setler varmış, ulaşılamayan yollar varmış gibi insan kendini hakir görüyor. Bir şeyleri başkasından bekliyor. Bu da çok yanlıştır. Bunun dengesinin kurulması lazım. Evet, duanın kabul olması, müstecab olması için çok önemli. Namazın olması haramlardan uzak durulması, kul hakkının olmaması ve en önemlisi belki de boğazımızdan geçenlerin temiz olması, yani şüpheli şeylerden bile uzak durmamız mesela. Ama aynı zamanda da diyelim, yanlış yaptık, birçok hatalar içerisindeyiz. Ama Allahü Teala ile bağımızı ve dua köprümüzü yıkmamak durumundayız. E zaten yıkarsanız da gidecek başka yerimiz yok. Öyle değil mi? Kardeşlerim, Allahu Teala Bakara Suresi'nde 186. ayette şöyle buyuruyor. Şu konuştuğumuz mevzu ile alakalı. Kullarım sana benden sorarlarsa onlara söyle. Ben onlara yakınım. Dua eden bana dua ettiği zaman onun duasına karşılık veririm. O halde onlar da bana karşılık versin. Benim çağrıma uysunlar, bana inansınlar ki doğru yolu bulmuş olalar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, yine Allah haya sahibidir, çok kerimdir. Bir insan iki elini kaldırıp kendisine dua ettiği zaman, o kalkan iki eli boş çevirmekten haya eder buyruluyor. Peki Rabbimiz Celle Celaluhu'nun haya etmesi bizim haya etmemiz gibi midir? Bir şeyden çekindik değil mi? Hayır bundan değil. Burada üstadların eserlerinde yazdığı kadarıyla anlıyoruz ki Rabbimiz Celle Celaluhu kulunun o halini en iyi bildiği için kendisinden başka kimseye sığınmadığı, kendini Rabbisi olarak gördüğü için buna seviniyor ve meleklerine de bazen bunlardan bahsediyor. Rabbimizin Celle Celaluhu, hoşnut olmasını istiyorsak, her an ezik, her an boynu bükük ve ihtiyaç sahibi olmak, böyle görünmek zorundayız, zaten de öyleyiz. Kardeşlerim, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de dua ederdi. En meşhur dualarından bir tanesi şöyleydi. Allah'ım, kederden ve hüzünden sana sığınırım. Acizlikten ve tembellikten sana sığınırım. Korkaklıktan ve cimrilikten sana sığınırım. Borç altında ezilmekten ve insanların kahrından sana sığınırım. Diye buyururdu. Biz de amin diyoruz bu okuduğumuz duaya. Bazen tabi ilk bölümde de sizlerle paylaşmaya çalıştığımız sırf sözle yapılan bir dua ne kadar kabul olunabilir? Mesela borcunuz var ama siz hiç çalışmadan bu borçların ödenmesi için dua ediyorsunuz. Bakın başka bir yere geldik. Acizlikten, tembellikten Allah'a sığınırım diye dua et. Sözünü hatırladınız mı? Yani deniyor ki, üzüntülerin, üzüntüne sebep olan neyin var mesela? Borcun var. Bu borcunu çalışarak, öyle oturup ağlayarak değil, harekete geçerek dua edeceksin. Sonra ne yapacaksın? Allah'a tevekkül edeceksin. Elinden geleni yapacaksın. Bununla ilgili bir kıssayı da sizlerle paylaşmak istiyorum. Ebu Ümame radiyallahu an, Medineli Müslümanlardan mescitte hüzünlü bir şekilde oturuyor. Oradan geçen Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisini görünce namaz vakti değil. Sen neden mescitte oturuyorsun diye buyurmuş. Sahabi efendim demiş benim çok üzüntüm var. Borçlarım var. Bu sebepten dolayı buradayım. Moralim bozuk. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu? Söylediğin zaman Allah'ın üzüntünü ve borçlarını gidereceği bir dua öğreteyim mi sana? Evet öğret ey Allah'ın elçisi diye sevindi. Ve şu duayı öğretti. Az önce bahsettik. Tekrar edelim. Sabah akşam okunması tavsiye edilen dua, Ya Rabbi, kederden, hüzünden sana sığınırım, acizlikten, tembellikten sana sığınırım, korkaklıktan, cimrilikten sana sığınırım, borç altında ezilmekten ve insanların kahrından sana sığınırım. Diyor ki, o sahabi, bu öğretilen duayı okudum, Allah da üzüntüme ve borçlarımı giderdi. Şimdi geldik ve az önce verdiğimiz örneğe sahabiye öğretilen duanın cümleleri arasında acizlik ve tembellik var. Ondan Allah'a sığınırım diyor. Yani diyor ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ey sahabim Ebu Ümame üzüntülerin ve üzüntülerine sebep olan borçların mescitte de olsa oturmakla ortadan kalkmaz Acizliği bırak, tembelliği bırak, çalış. Sonra her şeyi yerine getirdin, tamam Allah'tan yardım iste. Ama harekete geç. Borçlarını ödemenin yollarını ara, mescitte oturup sızlanmakla, ağlamakla, oturup beklemekle ne üzüntün geçer ne de borcun biter. İşte bu çok önemli bir örnek oldu. Ben o zaman hastaysam oturmakla değil, ilaç alayım, doktor neyi yasakladı onları yapmayayım, neyi yap dedi onları yapmaya çalışayım, tamam. Zaten her şeyin sahibinin Allahü Teala olduğunu unutmayayım. E borcum var, hemen az önceki kıssa aklıma gelecek, çalışacağım, uğraşacağım, e iş bulamıyorum. Her gün gerekiyorsa on tane iş yerine gitmeye çalışacağım, internetten bakacağım. Eğer evimde huzursuzluk varsa kocamla hanımım ile alakalı çocuğum beni anlamıyor. Sadece yarabbi ne olur çocuklarımıza ne olur hanımımıza işte kocama şunu şunu ver den önce ben bir şeyler yapmaya çalışacağım. Yani sadece dua ile değil. Aklımıza o zaman şu da geldi. Bir gün bazı kazanımlar elde edilmiş İmam Şamil Allah rahmet eylesin mücadeleli bir insan hayatı gaza meydanlarında geçmiş seferden dönecekler bazıları hiç tabi savaşa katılmıyorlar onların şu konuşmalarına şahit olmuş e bizim dualarımız olmasa zaten bu savaşı kazanamazdı diye kılıcını çıkarmış onu duyunca tabi onun geldiğini herkes anlamış atanın üzerinde görüyor musunuz demiş şu kılıcı Herkes şaşkın, elbette demiş duanın gücü çoktur ama zafer kılıçların şangırtıları altında kazanılır. Ha, tek başına kılıç mı hayır, dua da var ama tek başına dua mı elbette hayır. Bu dengeyi inşallah koruyacağız. Dua dendiği zaman, Eyyub aleyhisselamı hatırlıyoruz. Hastalığı ilerlemişti. Eserlerde okuyoruz, ne büyük sıkıntılar yaşamıştı. Hanımı yanındaydı, ona bir çocuk gibi baktı, ne güzel merhametli davrandı ama etrafında birçok insan yanına bile gelemiyordu. Nasıl dua etti? Şüphesiz, ''Ya Rabbi ben bir derde uğradım, sen merhametlilerin en merhametlisisin.'' Şunu bile diyemedi, ''Ya Rabbi görüyorsun.'' Şu olayları yaşıyorum, bu sıkıntıları yaşıyorum, ne olur bundan beni kurtar diyebilirdi. Bu yanlış değildi ama onu diyemedi. Nasıl bir saygı vardı Eyyub aleyhisselamda. Sonra da buna karşılık bildiğiniz gibi kendisine mükafat mükafat üzerine verildi. Yunus aleyhisselamı hatırlıyoruz balığın karnında. Bir hata yapmıştı. Kızmıştı kendi kavmine ama Allah'a sormadan, cevap gelmeden bunu yapmıştı. Bunun cezası olarak balığın kanındaydı. Nefsime zulmettim. Ya Rabbi senden başka ilah yok. Ben zalimlerden oldum diye yalvardı değil mi? Şimdi bizim hayatımızın her anında yanlışımız var. Bazen nefes aldığımız kadarın bir fazlasını günah işleyerek maalesef kötülük defterine işlettiriyoruz. Bizim çok daha fazla dua etmemiz lazım değil mi? Biliyorsunuz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem günde onlarca kez tevbe istiğfar ederdi. Bugün bunca günahın içerisinde neredeyse boğulacak durumda olan biz insanların biraz düşünüp tefekkür etmesi lazım değil mi? Geçmiş ve gelecek günahları bağışlanmış bir peygamber sallallahu aleyhi ve sellem nerede? Her günü bakmaması gereken, izlememesi gereken, dinlememesi gereken, gitmemesi gereken, duymaması gerekenleri işlemiş insanoğlunun bu gafleti neden? Değerli kardeşlerim, dua edeceğiz. Duadan önce peki ne yapmamız lazım? Eserlerde görüyoruz ki duadan önce samimiyetle bir tevbe istiğfar etmek lazım. Örnek olarak günah işledik, o günahlara bir kez daha dönmemeyi, harama girdik, battık, o harama bir daha düşmemeyi düşüneceğiz. 2. Duadan önce Allah'a ham edeceğiz. Peygamber'e salavat getireceğiz. Bu ne oluyor? Mesela namazınızı kıldınız. Zaten namaz sonrasındaki dualar ne kadar önemli demiştik ya birinci bölümde. Zaten birincisi tevbe istiğfar etmiş oluyorsunuz namazdan sonra. Selam verdiniz. Estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah el-azim, el-kerim, el-rahim, el-lezi, la ilahe illahu, el-hayyye, el-kayyum ve Allahümme entes selamu ve mikes selam tebarekte yazel ve velikiram dedik bunu zaten her namaz bitiminde duadan önce yaptık e sonrasında da zaten Allah'a hamd ettik salevatımızı okuduk sonra da duamızı ettik bak namaz sonrasında bu zaten yerine geliyor peki sonra yine bir tavsiye var duada ısrarlı olun kardeşim deniyor. Israrlı olacak. Bir mümin ettiği duanın kabul edilmesi hususunda aceleci olmayacak. Tirmizi'de geçen bir hadisi şerif var. Hatta bunu daha önceki programlarda da sizlerle beraber paylaşmıştık. Hasan-ı Basri radiyallahu an. o anlatıyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün ''Kul acelecilik göstermedikçe hayırdadır.'' buyurmuş. Sahabiler ''Ya Resulallah kul nasıl acelecilik gösterir ki?'' diye sorunca ''Kul Allah'a dua ettim fakat duamı kabul etmedi.'' der. Buyuruyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselatu vesselam. Aynen bizim de başımıza geldiği gibi. Duamız kabul olmuyor. Duamız kabul olmuyor çünkü aceleciyiz. Eğer acele etmezsek Tirmizi hadisinde olduğu gibi ben dua ederken Rabbimi biliyorum. Bu ellerin boşuna kalkmadığını biliyorum. Bu yaşaran gözlerin sahibini biliyorum. Şu an karanlık da olsa, odada tek başıma da olsam kimse benim içimden geçenleri, gözyaşlarımı, şu açtığım elleri içimdeki o titremeyi bilmiyor bile olsa beni bilen Rabbim var Celle Celaluhu diye aklından geçecek. Kimin huzurundayım? Kendisinden habersiz yaprağın bile kımıldamadığı, bir damla suyun eğer ölüm ona geldiyse boğazından geçmeyeceği, bir filin gözde görülmeyen küçücük bir mikrobun bile rızkını verecek Allahu Teala seni mi acaba yok sayacak zannedersin haşa senden haberi var yeter ki sen duaya sarıl ısrarla dua et acele etme umutlu olduğunda. ''Kimin huzurundasın? Acaba şunu da istesem mi? Ama bunu çok şey istemiş oldum.'' Deme. ''Benden istesen üç şey istedin. Ben belki birini verebilirim. Hadi.'' dedim. Üçü de bende vardı imkan verdim ama dördüncüsü yok. Rabbimiz Celle Celaluhu öyle değil ki. ''Ver, ver, ver, iste, iste, iste.'' Umut içerisinde ama korku dolu bir şekilde dua edeceğiz hem azabından korkacağız Rabbimizin. Eyvah! Ya ben affa uğramazsam? Bir taraftan da Allah'ın rahmetini ümit edeceğiz. Evet, çok günahım var. Hatalarım çok. Ama zaten gidecek yerim de yok. Ben Allahu Teala'nın beni bağışlayacağını ümit ediyorum diyeceğiz. Kardeşlerim, peki dua ile ilgili belli bir vakit var mı? Mesela şu eserde şöyle geçiyor, bundan dolayı şu vakitte dua etmek lazım ya da tam tersine şu vakitlerde hiç dua edilmemesi lazım gibi bir şey var mı? Bunu alimlerimiz şöyle ortaya çıkarmışlar, dua edilmemesi lazım gelen bir vakit yok. Ama elbette insan, efendim, cünüb abdesti sıkıntısı varsa, içki içmişse yani o anda e, alkol etkisiyle insan her şeyi söyleyebiliyor biliyorsunuz. Bunlardan uzak durmak lazım. Ama gece mi gündüz mü derseniz Kur'an-ı Kerim'de geçtiği üzere deniyor ki seher vakitlerinde geceden seher vaktine e, bir bağışlanma sözü var. Yani kullar ile ilgili bazı örnekler var. Hatta biliyorsunuz yaşamışsanızdır Sabah namazına kalktığınız zaman şöyle eğer uyku sersemliğini biraz atlatabilirseniz mutlaka başınıza gelmiştir. 3-5 dakika şöyle bir pencereyi açsanız veya balkonda özellikle yaz gecelerinde çok farklı bir hava teneffüs edersiniz. Bilim insanlarının da bu konuda bazı açıklamaları var. Diyorlar ki beynin kapasitesinin yani öğrenme konusunda en açık olduğu, başarılı olduğu vakit seher vakitleridir bu da bir başka durum demek ki ne öğrenmiş olduk gece yarısı yapılan dualar ve özellikle Tirmizi'de geçiyor hadisi şeriflerde namazların sonrasında yapılan dualar çok önemli başka ne zaman yağmur yağdığı anlarda ilk pıtır pıtır damlalar düşmeye başladığı o anlar cuma vaktinin Hemen öncesinde belli bir vakit gizli bırakılmış çok eftal olan yani duaların eftal olduğu bir vakit olarak Mazlumun Allah korusun değil mi bir de öyle bir şey var direkt müstecap olan kabul olunan dualar var Mazlumun kime karşı elbette ki zalime karşı duası anne babanın evladına karşı duası gibi dualar devam ediyor. Son olarak şunu da sizlerle paylaşalım. Değerli kardeşlerim ilk dakikalarda sizlerle paylaştık. En çok neden korkuyorsa insanoğlu neden kaçıyorsa başına o gelir demiştik. Genelde tabi bu bir şey değil e, ayet mutlaka böyle olacak tüm korktuğun başına gelecek değil ama ekseriyetle böyle oluyor biliyorsunuz duanın ne kadar önemli olduğunu öğrendik. Şu aklımıza gelsin, unutmayalım. Yunus bin Bukayır anlatıyor. Ulbe bin Zeyd radiyallahu anh, bir gece diyor dışarı çıktı, bir süre namaz kıldı, sonra ağlayarak Allah'ım dedi. Cihada emrettin, bizi cihada teşvik ettin, ama ne savaşa gidebileceğim, ne de Resulüne beni savaşa götürebileceği imkanlar verdin. Ben de malıma, canıma, şeref ve haysiyetime tecavüz eden bütün Müslümanları affediyorum dedi. Allah Allah! Sabahleyin ashabın arasında oturuyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ''Bu gece herkesi affeden nerede?'' diye sordu. Hiç kimse kalkmadı. Efendimiz aleyhisselam bir daha sordu. ''Size söylüyorum, bu gece herkesi affeden nerede ayağa kalksın?'' Ulbe kalktı radiyallahu anh. Efendimizin yanına gitti, olup biteni anlattı. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ''Seni müjdelerim.'' buyurdu. ''Kudret ve iradesiyle yaşadığım Allah'a yemin ederim, bu yaptığın bağış, makbul olan zekatlar arasına kaydedilmiş.'' Yani sen niyetine bir şeye aldın mı kardeşim, e benim imkanım yoktu, bunun imkanı şöyleydi, niye bana bu verilmedi diye düşünme, en kötü ne başıma gelir diye olumsuzu düşünme. Hani bir insana teşekkür edeceğim, bunu nasıl yapacağım, param yok ki mutlu edeyim, İmkanım yok ki şunu yapayım diye düşündüğümüzde dua etmemiz elbette çok büyük bir hediyedir. Yeter ki biz onun manasını bilelim. Bugün kendi aramızda çok konuşuyoruz yo bu kelimeyi. Allah razı olsun diyoruz. Bunu amin amin diye geçiştireceğimiz bir şey değil. Düşünebiliyor musunuz? Bir hayal edelim mi hep beraber? Ne demek ya Allah senden razı olmuş Celle Celaluhu. Bu böyle basit bir şeymiş gibi gelmemeli bize. O yüzden kimin duasını alırsak kâr kâr. Allah razı olsun. Ne güzel bir dua, amin, ecmain kardeşim. Allah senden de razı olsun. Ne demek ya, bütün dünya senden nefret ediyor, sana bela okuyor, beş paran yok, her insan senin hakkında kötü şeyler söylüyor ama Allah senden razı Celle Celalu. Ne yapayım ben dünyayı, ne yapayım insanları? Bir düşünsene Allah senden razı olmuş. Bu duayı da küçük görmeyelim inşallah. Değerli kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'deki dualardan üç tanesiyle bugünkü birlikteliğimize nihayet verelim. Bakara Suresi 201-250-286 Ey Rabbimiz! Bize dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik ver, bizi cehennem azabından koru. Ey Rabbimiz! Üzerimize sabır yağdır, ayaklarımızı sağlam bastır ve şu kafir kavme karşı bize yardım et. Rabbimiz bizi hidayete erdirdikten sonra kalplerimize eğriltme. Bize katından bir rahmet bahşet. Şüphesiz sen çok bahşedensin. Amin. Allahu Teala dualarımızı kabul buyursun. Duaları değerli olan, hızlıcana kabul edilen insanların dualarına bizim dualarımızı da ortak eylesin, hayırlı insanlarla karşılaştırsın. Amin. Değerli kardeşlerim, evden yaptığımız bu ses kaydını hem radyodaki programda, hem de YouTube'daki kanalımızda sizlerle paylaşacağız. Dilimiz döndüğünce inşallah evden bu kayıtları sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Dualarınızı istirham ediyoruz. Bizler size dua ediyoruz. Duaların sahibi Allahu Teala Celle Celaluna sizleri emanet ediyoruz. Esselamu aleyküm ve Rahmetullahi ve berekatüh.